Benim iş itibariyle yıllardan beri deneylerle uğraştım. Biz deneyleri hücrede yapıyoruz ya da deney hayvanları üzerinde yapıyoruz. Mekaniği şu önce hasta ediyorsun ya da hasta olmuş alıyorsun kimyasalı veriyorsun bakıyorsun düzeliyor mu düzelmiyor mu diye çoğu zaman düzelmiyor. <Gülüyor> deniyorsun bunu defa deniyorsun bir daha yapıyorsun bir daha yapıyorsun bir daha yapıyorsun Şimdi ben köye gittim, tabi dediler ki bu Oytun ne iş yapıyor? Teyze de dedi bu sen ne iş yapıyorsun yavrum dedi. Bizim oralar şöyle derler. Hani burada bir teyze otursaydı arkada Deniz dedi. Ne deyip baka bu ulen derdi. Teyze de bana dedi ki sen ne işle dedi uğraşıyorsun. Dedim teyze dedim ben işte ilaç şey yapıyorum. Anlattım anlattım anlattım. Orada çok yaşlı bir teyze dedi ki Anlaşılacak gibi bir şeyler değil bu dedi. Bunun yaptıkları dedi. Karışık karışık şeyler bunlar dedi. Amman dedi. Faydalı oldu belli dedi. Bak şimdi bu kadın hiç okula gitmemiş tamam mı? Hiç okuma yazması yok. Ama bir fayda olduğunu, bir pragmatik olduğunu görebiliyor işin içinde. Gerçekten de insan yaşlandığı zaman bir bilgelik geliyor. Hiç yani bilgelik şu. Hiç okula gitmesen de şunu diyorsun. Ya gel yavrum, teyzen bu çocuk nasıl? Anlat bakayım diyor. Bu bir şey olmamış yavrum diyor. Şimdi çok ilginç. Öbür çocuk anlatıyor. Bu diyor bir balta hesap olabilmiş diyor. Ne mutlu yavrum diyor. Şimdi bu kadın teknoloji okumadı, bilgisayar okumadı, tıp okumadı. Arke de bilmiyor. Ama bir nesi var? Bir deneyimi var. Bir yaşanmışlığı var. Onun için bu benim için çok önemli. Şimdi ben dedim ki bu fal nasıl bakılır? Benim için önemli fal bakmak. Şimdi... Yıl 2003'lerdeydi, benim nöbet tutuyordum o zamanlar, o zaman asistandım ben. Bir kız çocuğu geldi hastanede, 21 yaşlarında, bir sağlık personeli. Oytun dedi, bana fal bakar mısın dedi. Bakarım dedim. Şimdi ne bakacağız? Yani bakacağız yani bir şeye, biliyoruz. Ya dedi, benim dedi yalnız bir sorunum var dedi. Benim dedi sağ tarafım ağrıyor. Kız 20 yaşında. Bir de dedi ben oturup kalkarken içimde bir şey sallanıyormuş ki dedi. <gülüyor> Hakikaten sanki içinde bir top varmış sallanıyor. Ben de galiba falanına baktım dedim ki senin sağ dedim yumurtalarında teratom var dedim. Teratom yağlı bir tümör çünkü sallanan bir şey yağlı olması lazım. Karın içinde büyük bir tümör olması lazım. Sonra ultrasonun üstüne koyduğumda sağ tarafında teratom vardı. Teratom çok tipik bir tümördür. 20 yaş zaten bir kızın verinde kitle varsa teratomdur. Abi bu dedi ki sen dedik nasıl biliyorsun bunu kahveden? Bu herkese gitmiş anlatmış bunu. Oytun demiş falda görüyor bunu. Şimdi falı yakalayan getiriyor bana. Oytun diyor bak yok kardeşim diyorum böyle ya lütfen diyor ya bak aramızda kalsın bakıyormuşum bunu. Hatta bir gün hiç unutmuyorum. Bir tane de yanında şey getirmişler. Lokum almışlar bana hocam o da şeyi Hocam dedi lokumu al Hani ben lokumla <gülüyor> Hani dükkan açsak Tanesi 500'den 1000'den gidecek O durumdayız Hala da öyle benim Şimdi bir kere insan anne karnında fetüsken bizim 3 tane et parçasından gelişiyoruz biz Dışınız bir et İçiniz bir et Bir de hamburgerin eti bir et Bu nasıl bir şey bu İçinizdeki et organlar. Bu şurası. içe bakan yer. Organ ne? Mide, bağırsak, akciğer, değil mi? Dışınızdaki et ne olabilir? Derin, dişlerin görünen yerine, gözlerin, kulağın, beynin. Ortadaki ette bildiğin et, kas, kemik, kıkırdak. Herkesin genetik yapısında bir et parçası daha üstün. Bakın böyle. Eğer dış et parçanız iyiyse genetik olarak uzun boylu dişleri iyi ve dar şeyli oluyorsun göğüslü bu insanlar uzun boylu dar göğüslü ve zayıf insanlar bunlar panik atağa yatkın kaygılı kalpleri yüz atan elleri terleyen tipler ben bunu bir kere gördüğüm zaman hemen şunu diyebildim kahve falında çok kaygılar yaşıyorsun Hocam nereden bildin? <Gülüyor> Kalbin senin yüz atıyor. Hocam 95'e aşağı düşmez. Nereden bildin? Ve panik hatam var farkında mısın? Hocam mükemmelsin. <Gülüyor> İkinci parça endomorfik dediğimiz. iç organları iyi insanlar. İç et parçası iyi. İç et parçasını Midesi iyi. Belli zaten. Barsağı iyi. Bunların bir özelliği var. Bunlar yemekten hoşlanan insanlar. Kısa boylu tıknaz. Mesela ben ona yakınım. Ben gençken ektomorfiktim. Yani uzun ince, kalbi çok atan, kaygılı bir tiptim. Büyüdükçe babamın genetik yapısı, ekspresi oldu. O kısa boylu, gabak, <gülüyor> göbekli bir adam ona benzemeye başlıyorsun. Çünkü genetik böyle bir şey. Ben ne yapsam da değişmez o. Benim göbek çıkmaya başlayacak. Ama nasıl insanlar bunlar? Çok yiyen göbekli ama mutlu, neşeli... Etrafı güldüren tipler. Onun için kısa boylu şişmandan kötülük gelmez. <Gülüyor> Bu insanlar komik. Şimdi... E, böyle bir insan gördüm. Diyorum ki, çok arkadaşım var. Evet hocam. Diyorum ki, çok seviliyorsun arkadaşların arasında. Evet hocam. Herkes seninle arkadaş olmak için sıraya giriyor. Hocam nereden bildin? Aynı öyle bıktım arkadaştan diyorlar. Hatta diyorlar beni evlere şeye çağırıyorlar. Hani Gel de bir güldür bizi, hani. Hakikaten onun için her zaman bir kısa boylu şişman arkadaşınız olsun. Depresyona girince onu çağırırsınız. O size güldürür. Bir de insanın duyguları bulaşıcıdır. Kötümser bir insanın yanında sizde o bol duygu bulaşır. 5 dakika oturun kötü olacak kötü, sen de kötü olacak. O seni güldürüyor, işte şu diyor, bu diyor. Sen de çıkarken ha ha diye. Bak duygu nasıl bulaşıyor. Ben şimdi size, ben burada coşkulu bir şey atıyorum, O duygu size geçiyor. Onun için biz hastanede depresyonla manik, çok mutlu yer yani, yan yana yatırırız. <gülüyor> Depresyon, mutluluğu geçer. Mutlu da depresyona doğru ilerler. Tam ortada <gülüyor> ayarını bulur. Aynen öyle zaten. Bir de son insanımız var. O da şu eti iyi olan. Zaten hani etine çekmiş. Kası çok iyi, kemiği çok iyi, kıkırdağı çok iyi. Bunlar orta boylu insanlardır. Kası, kıkırdağı, kemiği iyidir. Koşucu, kaslı insanlar bunlar. Bunlar daha orta kararlar verirler. Mesela dersin ki işlerimiz battı. Tekrar koyuyoruz abi. Bir mantıklıdır bunlar. Şimdi bakın ilk taraf... İşler battı aman Allah'ım panik ataktan ölen. İkinci adam işler battı umurunda değil batsın bu dünya. Üçüncü adam da işler battı tekrar kurarız. Bu adamlar mantıklı cevaplar verirler. Bu adamlar karar vermede mantıklı davranırlar. Onun için e, bunlarla ilişkilerde ben şunu diyorum mesela. Ben falda ne görüyorum biliyor musun? Sen herkesin çok saygı duyduğu, dinlediği profesyonel yöneticisin. Hocam nereden bildin diyor. Aynen ben öyleyim. Şimdi fala baktığımız zaman fala bakmıyorum. Önce yüzüne bakıyorum tabii. Şimdi burası bu pelattır bu. Bunun diğer adı halk arasında saç kranderler Ben bunu görünce şunu diyorum. Son birkaç ay içinde çok üzülmüşsün. Sen kimi kaybettin? Belki de işte kaybı olabilir tabii. Yandan dolanıyorum. Hocam diyor nereden bildin ya? Ben diyor geçen ay İşimi kaybettim ya da işte neyse çok üzülmüş. Çünkü immün sistem sapıtır. Saçlarında pelat oluşur. Bunun sebebi burada. Buraya iltihap oluştuğu için kıllarını döküyor bu senin. Buraya sarımsak filan sürersin. Karabiber. Orayı irite edersin. Bir daha çıkar o. Şimdi geçenlerde bir adamın pelat çıkmış. Saç kıran. Hocam ben oraya ne süreyim dedi. Oğlum dedim karabiberle şey al. Sarımsak sür dedim. Çıkar yüzde kırk elli dedim. Çıkmazsa ilaç vereceğim dedim. Çıkmış. Ne mutlu. Arkadaşı varmış bir tane. Tamamen saçları dökülük. <gülüyor> demiş, Oytun demiş bana garabiberle sarımsak sür gitsin. <gülüyor> Abi adam bir geldi bütün sarımsak buraya, kıp kırmızı kafa. Yanmış tabi yani. <gülüyor> Hocam dedi, benimkiler çıkmadı yavrum Betan. ondan sen aynı mısın yavrum Betan? Senin saç dökülmen dedim. Erkek tipi saç dökülme. Senin dedim ondan çıkmaz ki. Hocam biz ne bilelim dediler. Hani çıktı çıktı. Ya böyle değil mi? Olmaz tabii Her hastalık ilacı farklı. Tabii yüze baktığım zaman diğer dikkat ettiğim noktada kaşlara dikkat ediyorum. Burada şunu söylüyorum. Eğer kaşların yan tarafları dökükse diyorum ki son aylarda bir kabızlık sizde var. Bir kilo almalar. Bir kendini hissetmeme. Bir uykular var size diyorum. Uykudan kalka ama. Kalkıyorsun ama diyorum hep bir uykulu, hep bir uykulu. Hep uyusam Allah'ım. Ve diyorum... Hep depresyonlusun bu arada. Hocam nereden bildin diyor. Ben gabızım diyor ya. <gülüyor> Çünkü kaşlara dökük, yanlara dökük olan insanlarda tiroid bezi çalışmıyordur. Burası hipotiroid deniyor. Kadınlarda da haşimatoyu gösterir. Bir gözüne bakıyorum insanların. Bakın. Normalde aşağı baktığınız zaman üst göz kapağı onu takip eder. Bakın. Bak burada takip etmiyor. Gördünüz mü? Sanki göz kapağı yapışmış gibi. O üst göz kapağı Aşağı doğru baktığınızda gözü takip etmiyorsa ben diyorum ki falda. Çok sinirlilikler var. Herkese kavga ediyorsun. Farkında mısın? Hocam aynen öyle diyor ya. Ben diyor herkese kavga ediyorum. Peki diyorum başka? Uykusuzluk var. Saç dökülmeleri var. Bu da hipertiroidi bulgusu. Yani tiroid bezi çok çalışıyor demek. Çok sinirli demek. Bir de, bir de paranoid psikozlarda. Yani kuşkucu tipler var ya. Onlar da üst koz kapağı takip etmez. Bunların aileleri de böyle oluyor. Oradan biliyorum. Hatta sen annen de böyle diyorum. Hocam nereden bildin diyor. <gülüyor> Bizim bütün aile kuşkucu diyor böyle. <gülüyor> Şimdi demek ki oradan da bunu yakalıyorum. Bunun adı litlak deniyor buna. Buna ne diyorum? Bu gebelik lekesi. Gebelik lekesi diyorum ki iki üç çocuğun var diyorum. Çünkü her gebelikte bir ton koyulaşır o. İyice Arap gibiyse üç çocuk sallıyorum, <gülüyor> hafifse bir çocuk sallıyorum. Aynen böyle. Diyorum ki iki üç olmuş, arada da birkaç tane düşükler. Hocam diyor nereden bildin? Böylelikle nereden bildin? Devam ediyor. Bu gebelik lekesidir buna malezma deniyor yüzde. Bu da çocuklarda olursa, diyorum ki senin bir oğlan var, şu küçük var diyorum. Bu diyorum pek kıpırdak. Bu diyorum bu kolunu kırmış, bacağını kırmış. Okulda öğretmen çok şikayetçi. Hocam aynen öyle diyor. Nereden bildin? Çünkü çocuğun yüzünde pigmentasyon, leke varsa bunun barsağında en az 5-6 yılda bir kurt var demektir. kurt <gülüyor> çocuğu kıpırdak yapar. Çünkü kurt içeride oynadıkça barsağın içini dürter. Dürttüğü gibi de çocuğun vücudunda iltihap oluşur. İltihap da beyni sapıttırır. Onun için yaramaz çocukların yüzde otuzunda kurt vardır Barsan'da ve yüzünü yansıra, çocuğun yüzü alacalıdır. Burası normal renkli, burası normal başka renkli böyle bir alacalı yüz görünümü buna, paraziter yüz görünümü diyoruz. Oradan biliyorum çocuğun Barsan'da kurt var mı, oradan tahminim bu çocuk çok yaramaz diyorum. Çocuğun kirpiklerine bakıyorum yan tarafta, hanımlarına bakıyorum, erkeklerim tabii ki. Bir çocuğun kirpikleri çok uzunsa çocukken çok ateşle enfeksiyon geçirmiş demektir. Diyorum ki senin çocuk hep ateşli hep ateşli. Hocam nereden bildin diyor ya. Çünkü uzun kirpikler bu çocuk sızırt pırt farancit oluyor demek. Ateşlendiğiniz anda saçlar da uzun çıkar. Kirpikler de uzun çıkar. Oradan biliyorum. Tabii bir de bu var. Yüzünde bir kırmızılık var bunun. Bu kırmızılık şunu bana söylüyor. Bu seborek dermatit. Diyorum son zamanlarda saçlarda bir dökülme. Açılma, kepeklenme. Başın kepeklen çok dertli. Seborok termetit çok yaygın bir şey. Kepeklenmeyle. Çünkü burun hattının kırmızı olması bana hemen bunu hatırlatır. Seborok termetit, kepeklenme ve saç dökülmesi. Bir insan konuşurken yüzü kız arıyorsa o insan, o insan ahlaklı insandır. Ahlaklı insanlar konuşurken sinir sistemleri o kadar aktif olur ki yanlış bir şey söyleyeceğim diye damarlarında genişleme olur. Onun için bir kadın konuşurken erkek boynu ve yüzü kızarıyorsa o yalan söylemez. O güvenilir insandır. Yüzü kızaran insanlara güvenirim. Kızarmayan zaten bunun hiç yüzü kızarmıyor diye bir atasözü var zaten. Onun için mesela konuşurken mesela insan kaşınmaya başlarsa şuralara falan kırmızı. Sen o insanlardan ahlaklı olduğunu görebilirsin. Bir de boğazının altına bakıyorum kitap okumuş mu diye. Eğer bu kasın adı platizma. Pilatizmadaki çizgiler eni neyse çok önüne bakmış demek. Çok okumuş bu diyorum ki çok okunmuş emek sahip edilmiş diyorum. Nereden bildin hocam diyor. Çok okumuşsun sen diyorum ablacım diyorum. İşte nereden bildin? Gelelim saçlara. Erkeklere bakarken saçlara bakıyorum. Körfez deniyor bunlara. Bizim saçlar buradan dökülür yanlardan. Sonra orta takım gabak olursun. Bu testosteronu gösteriyor. Eğer 35 yaşında hepsi dökülmüşse Testosteron çok yüksek demek <gülüyor> Sakallar felaket Elmacık kemikleri büyük O bir testosteron karakteri <gülüyor> Diyorum ki abi diyorum bir sinirlikler var Birkaç kişiyle dövüşmüşsünüz diyorum Hocam aynen öyle diyor Hatta geçenlere kırmızıcıkta diyorum Başın sıkıntıya girmiş hocam Aynen öyle diyor ya Bir de diyorum el sahibi var mı var diyor Hocam da dövme kalkmış onu diyorum. Aynen hocam diyor dövdüm ben onu diyor Adama testosteronu yüksek. Ben de ne yapıyorum? Elini öpüp kaçıyorum. <gülüyor> Kahve ikram edilirken herkesin dördüncü parmağına bakıyorum. Dördüncü parmak neresi? Yani şu. Yüzük parmağı. Yüzük parmağı ne kadar uzunsa kimle karşılaştırıyorum biliyor musun? İkinci parmakla. İki ve dördü karşılaştırıyorum. Yüzük uzunsa onun testosteron yüksek demek anne karnında. O insanlar daha sinirli daha erkek özellikleri yüksek daha yarışmacı oluyorlar ama bir sıkıntı var prostat kanseri riski de yüksek diyorum ki sinirlikler güzel de prostat kanseri de fazla peki ikinci parmak ne ifade ediyor İkinci parmak dördüncü parmaktan büyükse iki o da östrojenle büyümüşün demek anne karnında o da Temiz, tertipli bir kadın figürü. Bir anne. Temiz, tertipli ama depresyona yatkın. Diyorum ki çok depresyonlusun diyorum ablacığım diyorum. Hocam ne ilaç kullanıyorsun? Hocam nereden bildin diyor ya. İkinci parmaktan. İkinci parmaklar uzunsa iyi anne olursun. Vesveseli, takıntılı bizim çocuk ne olacak? İkinci parmak. Meme kanseri riski de artmıştır. Eğer mememde kitle var derse... Mekansı olabilirsin diyorum. Onun için benim için dördüncü parmaklar ve ikinci parmaklar çok önemli. El sıkarken dikkat ediyorum. Bir de el sıkarken nabzına bakıyorum. Nabza bakarken kalbi hızlı mı atıyor, yavaş mı atıyor biliyorum. Yavaş atıyorsa sakin adam, sakat biraz. Çünkü gerçekten de kalbi çok yavaş atan insanlarda bazen psikopati olabiliyor. Çok sakin adam. Adama diyorsun ki abi şirket yanında adam kalbi yine 40. <gülüyor> abi eviniz yanında 41. Olabilir abi. Şimdi ben yavaş atandan korkarım. Hızlı atandan korkma bir şey olmaz. Hızlı atan kaygılıdır. Ona onlar korkak, korkan ana sağlamaz. Ama yavaş atanlar güzel bir şey gamsız olmak. Bizim pederine 55 atar. Gamsız bir herif. Mesela babamdaki baba işte paraları kaybettik. Babam böyle zaten kullanmıyorduk yavrum diye. Anan saklıyordu diye. Böyle bir şey var. Yani babam hiçbir şey benim şey yapmaz yani. Babamadaki sular kesildi. Ne yap? Camiden dolduruz. Hoşuna bile gider. Evden kaçıyorum diye. Şimdi öyle bir adam. Ha, çok da yavaş atmasını istiyorum. Bir de kalp şöyle atıyorsa çok sakat. Bakın. Tık tık tık. Çok iyi. Ama şöyle atıyorsa tık tık tık tık. Tık ritim nasıl? Bozuk. ya yani bakın böyle tık. Tık, tık tık tık tık tık tık İşte bu ne biliyor musunuz bu kalpte atrial fibrilasyon var demek buradan embola atar bu diyorum ki daha önce hiç işte diyorum gözünüz karardı sağ tarafınız tutmamazlık oldu mu diyorum nereden bildin diyor afiyesi var çünkü afiyesi ben nabızdan yakalarım bir çocuğun burnuna bakıyorum burnu acaba çizik var mı diye bu alerji selamıdır bende var böyle yapa yapa burnu aktığı için burada çizgi oluşur bu alerji selamı ve alerji çizgisidir. Diyorum ki çocuk böyleyse anası da babası da böyle de. Sizin diyorum hep ailede burun akmaları, saman nezeleri, bahar çok zor geçiyorum hanımefendi diyorum. Hocam diyor hakikaten ben baharda diyor, astımdan duramıyorum diyor. Bu da yine çünkü neyi gösteriyor bize? Alerji gösteriyor. Yine göz altları da böyle mor olur. Göz altları morsa ya sinüziti vardır ya alerjisi vardır. Hatta birbiri ortak kardeş hastalıklardır. Bir de bütün insanların yüzüne bakarken gözünün içine bakıyorum. Şunu görüyor musunuz şu halkayı? Bakın şurada bir kolesterol birikimi var. Bu artık yavaş yavaş <gülüyor> evet. çok büyük bir yaşlanma ibaresi. Buna da arkus senilis. Bu insana yaşlandığını gösterir. Bir de yüzü kırış kırışı. Buna solar aging deniyor. Güneş yaşlanması. Güneş yaşlandırır. Buna diyorum ki çok çalışılmış, çok yıpranılmış eskiden diyorum güneşin altında. Aynen yavrum öyle diyor. Onun için yüz kırışıklığı çok güneşe maruz kalmayı gösterir. Şu halka da çok yıpranılmışlığı gösterir. Bu kolay zaten, bu kolesterol birikimi. Çok yağlı yenmiş diyorum eskiden diyorum. Bir Birerler hocam çok zenginlik. Evet. <gülüyor> bir de samimi gülüyorum ona bakıyorum. Eğer bu çok basit bir test. Eğer gözler gülüyorsa, gerçek gülüyor. Gözler gülmüyorsa yalancı bu herif yani bu çok önemli. Mesela gülerken ha ha, ha, ha ve gözler falan kapanıyor. Güzel. O gerçek gülüştür. Bir de yalancı gülüş şöyle oluyor. Ha ha. ha, ha, ha. Gerçek gülüş öyle. Ritmi yok. Onun için hani böyle olur mesela espri yaptığınızda gözler kapanıp ritmik olmayan gülüş varsa gerçek gülüş. Gözler kapanmıyorsa ve ha ha ha diyese o yalancı herif. O Müdür espri yapıyor. Müdür yardımcısı gülüyor demek. <Gülüyor> Şimdi telkin çok önemli. Bakın. Şimdi ben diyorum ki bir adama çok hasta. Amca diyorum. Bu ilacı iç. Hiçbir şeyin kalmayacak. Ne zamana kadar içim diyor. Ölünce kadar işte. Adam diyor ki ölünce Ooo. Oh, oh, ölünceye kadar. Sizce kısa mı yakın mı? Yakın. Ölünceye kadar diyorum ki yaşadıkça iç, yaşadıkça, ölünceye kadar bu laflar ölünce ya kadar ölümü pek söylemek lazım. Daha çok ne söylemek lazım? Amca bunu hep iç. Ne zamana kadar? Yüz yaşına kadar aç diyorum. Adam diyor ki ben ölmeyeceğim lan diyor. <Gülüyor> ölünceye kadar dedin mi? Ölüncek gibi diyor bu. Hani bu bu diyor öleceğiz bu. Bu gideceğiz biz. Ne zaman arkadaş istiyorum? 100 kadar istiyorum. oğlum diyor ben 100 yaşamam. Amca diyorum. Yaşayacaksın tabii diyorum. Abi o adam onu içiyor ve iyi o ilaç ona yarıyor. Bakın çok önemli. Şimdi mesela eve gidiyorsun, işler kötü. Alan diyor ki, ya takma kafana geçer. Bir daha bir başka iş kurasın diyor. Abi yüzde 50 acın gidiyor ya. Çünkü sizin ayağınıza ateş ya da iğne batması, beyinde ağrı yapıyor ya. Bir insanı kaybetmekte ağrı işini kaybetmekte ağrı o zaman ağrı beyinde kaç tane bir tane o zaman fiziksel ağrıyla iğne batmasıyla psikojenik ağrı aynı şey ha ayağın ağrımış kolun kırmış ağrımış ha birisi size küfür etmiş Kizi küçük görmüş aynı beyindeki ağrı mekanizması o zaman ben ağrıyı nasıl keseceğim çok basit telkinle onun için kahve falı fakarken telkin ediyorum hep iyi olacak yönünde, o zaten telkinle ağrıları geçiyor zaten. Siz de öyle, komşuya gidiyorsun, diyorsun ki oğlan şunu yapamadı, bey bunu yapamadı, ben böyle oldum, o diyor ki başver Telkin verici insanlar hep yanınızda olsun. Telkin çok önemli, bakın. Boş kapsülün ağrı kesme ihtimali yüzde altmış. Yut, düşün, bir saat sonra geçiyor. Çok önemli ilaç içerken plasebo olması. Bakın bir ilaç çok kocamansa amca diyorum ki amca diyorum ilaç çok kocaman yutamayacaksın kalacak diyorum. Neden diyor kuvvetten amca diyorum. Hakikaten oğlum ne kuvvetli o diyor kaldı diyor suyla zor yuttum diyor. Böyle olacak ilaç. Bir de küçük ilaçlar var mercimek gibi. Oğlum bu pek küçük diyor. Amca diyorum atom gibi diyor mu? O diyorum ufak ama şimşekler çaktırır diyorum. Ama diyorum küçük ama etkili amca diyorum. Amca yemin ederim ilaç küçük diye eczane gidiyor. Küçüğünden var mı diye diyor. Bir büyük gidiyor, bir küçük lan gidiyor. Bir küçük arabaya bir büyük vermeye gidiyor. Bakın ne kadar değerli. Geçenlerde bir programda dediler ki hocam dört tane insan var, beş tane. Ağrı kesmem istendi benden. Ağrıyı nasıl keseceğim? Bir de enerjici gelmiş oraya. Büyük enerji o da enerjiyle kesiyor. <gülüyor> "Sen kaç dakikada kesiyorsun?" Be dedi. Ben dedi 25 30 dedi bana. <gülüyor> ben dedim 10 saniye. Adam zaten böyle bir şaşırdı. Bizim böyle denekler de çağırdım. Hatta Türkiye sana neren ağrıyor de. Buradan buraya kadar. Mesela gibi mesela şurada teyze merhaba. Ağrıyan yerin var mı yok diyen 0-0. Herkesin <gülüyor> böyle düşünür böyle. Şu ayağımın arkasında incecik bir sızı vardır. İncecik ama. <gülüyor> Şimdi biz ağrıyan bir milletiz. O ağrı Türkiye'de dizi gelir. Dizden burada dolanır. Oradan baştan çıkar. Öyle bir garip bir ağrı şekli. Tamam yani mesela öyle ağrılar var bizde. Mesela hocam dişimden çıkıyor burnuma, gözüme yarım saat öyle, garip. Şimdi teyzeler geldi. Ben hemen orada bir karışım hazırladım. Karabiber, tuz, şeker, limon tuzu bir karıştırdım, hiçbir şeye benzemiyor. <gülüyor> bir tattım, içilecek gibi bir şey değil. Şimdi nasıl etkili olduğu zaman? İnandırıcıdır, çok önemli. İnandırdın mı ağrı kesersin. İçtiniz mi dedim, içtik dedi. Ama dedim hemen yutun, tazeyle gitmesin. Herkes yuttu. <gülüyor> Sonra dedim, bu ilaç dedim, ağrıyan yeri bilir. Ama dedim, bazen yanma oluyor, bazen batma oluyor dedim. Senin dedim, nasıl? Oğlum benim batıyor. Senin batıyor, senin benim yanıyor dedim Senin? Ha bir şey daha oluyor dedim. Soğuma olanlar da oluyor dedim. Öbürsüne sordum, ben de soğum oluyor dedi. Burası buz gibi oluyor, üşüdü dedi. ha tamam dedim. Doğru yolda gidiyoruz dedim. Üşüyor çünkü. Ondan sonra, bunlar işliler, üşüyenler, batanlar. Farkında mısınız dedim, ''Ağrılarınız kesil'' dedim. Tezlik evet dedi ya. Ben yürüyebiliyorum dedi bir tanesi. Tez yürüyor, onlar yürüyor. Tamam dedim ya. Ben bunu dedim telefonla yaparım dedim. Telefon bağlayayım dedim. Birisi bağlandı. Ben dedi disk fıtım var, Ağrılardan duramıyorum. İlk okul numaranı dedi, biliyor musun? Bilmiyorum dedi. Başka o zaman dedim. Ev numaranı biliyorum dedim. Kapı numaranı biliyorum ha dedim, doğru. Telefon numaranı biliyor musun? Biliyorum dedi. Son rakamların topladı. Topladı. İkiyle çarpmedim. Çarptı. Doğru mu çarptı? Hiç sormuyorum bile. <gülüyor> Çarptırdım. Böldürdüm. Söyledim, dedim, şu an taralı mı dedim. Yok dedi, bir tara bakayım dedim. Taradı. <gülüyor> şu anda belin ağrısı geçti, farkında mı dedim. Kadın dedi, geçti diye. Ya. <gülüyor> ben yavrum de ameliyat olacaktım. Kötülümdüm ben. Bu dedi bir mucize abi kanal kitlendi. Herkes kanalı arıyor. Ben açıklama yaptım. Bakın bu dedim telkindi. Bu dedim ben oraya şeker koydum. Her şey açık tuz koydum. Bu dedim sizin beyninizdeki ağrı kesici maddeleri arttırıyor endorfini. Moral motivasyon verdim dedim. Onunla kesildi. Teyzeler neydi biliyor musun bana? Tamam da yavrum dediler. Biz onu senin gelin değiştirdik dediler. <Gülüyor> elinde keramet yavrum dedi. Abi ne desek olmuyor. Şimdi televizyona, çekime gidiyorum. Bana geliyor adam. Oğlum diyor, garışım neydi? Teyze diyorum, şekerli tuzlu soğutuyorum. Oranı ne diyor? Ne etçi aynı, ne oranı olabilir? Yani hep keramette bir şey arıyorum. Şimdi bakın. Mucize diye bir şey yok. Mucize bilmek. Bakın. Bana soruyorlar. Çocuğum piyanist olmak istiyor, ne yapsın? Piyano çalsın. ''Hocam çocuğum koşucu olmak istiyor.'' ''Koşsun.'' <gülüyor> ''Çocuğum kuaför olmak istiyor.'' ''Saç kessin. Ya cevabı içinde gezdi. ''Hocam çocuğum matematikçi olmak istiyor.'' ''Matematikle uğraşsın, çarpsın, bölsün.'' Millet ne bekliyor biliyor musun benden? ''Magic bekliyor.'' Yani ne o? Bir mucize. Şunu diyeceğim. ''Hocam benim çocuğum iyi bir piyanist olmak istiyor.'' Ne yapsın? ''Yumurtayı çırpın, karabiber koyun içine.'' <gülüyor> ''Limon tuzu.'' Başından sürsün, kulağını soksun. <gülüyor> Bunu bekliyor ben Böyle bir şey yok. Böyle şey yok. Şimdi, şimdi, sevgili dinleyenler, mucize yoktur. Mucize çalışmaktır. Mucize, çok ter dökmek. Çok gözyaşıdır. Ben çok çalıştım, çok ağladım ben ders çalışırken. Oturmaktan, basur oldum. Yani onun için hala çatlan şeyini çekiyorum ben. Onun için başarı bir ağrıdır. Nerede bir ağrıdır biliyor musun? Siz biliyorsunuz. <Gülüyor> saygılar sevgiler.